Kırpiklerin artık her şeye Anneni daha sık anımsıyorsan Hatta anlıyorsan Kalbini bir mektup gibi Buruşturup fırlatılmış Kendini kimsesiz verken Unutulmuş hissediyorsan Çocuğa sarı sana insanı Yalnızlık sevgili Gibi boyu boyunca Uzanıyorsa Koynuna Olur olmaz yere ıslanıyorsa Kirpiklerin artık Her şeye Anneni rahatsız Anım ısıyorsan Hatta anlıyorsan Kalbini bir mektup gibi buruşdurulup fırlatılmış, kendini kimsesiz verken unutmuş hissediyorsa, içindeki çocuğa sarıl, sana insan. to İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Ee, Sezen Aksu'nun masum değil ile açmanın sebebi tabi e, hiç masum olunmayan e, bir devletin yine e, olanca zulmünü yaşadığımız günlerden geçmemiz. E, yine tabi bu noktada insan her şey bitmişte e, edebiyat programı mı kalmış gibi bir e, lüks duygusuna kapılmıyor değil. E, ama bahsi geçen bütün şairler ve yazarlar bazen e, siyasetin dilinden çok daha fazlasını e, kaydedebiliyor ve en kötü zamanlarda bir nebze olsun güç kuvvet verebiliyorlar e, Bu yüzden e, tekrar merhaba diyoruz Çağ yangını diyordu Sezen Aksu gerçekten bir çağ ve devlet yangını son günlerdeki süreç e, Ben bu programı yaparken e, Silvan yanıyor Lice yanıyor e, Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz oysa ki aslında bir e, hesapta internet e, ve iletişim toplumuyuz ee, ...olabildiğine kötücülüklerin e, yaşandığı bu zamandan e, bir sürü küçük oyunla küçük çıkarlar devşiriliyor. O arada hepimiz için çok önemli kocaman benzersiz büyük hayatlar e, bu uğurda aslında feda ediliyor. E, diyebilecek fazla bir şey yok e, içinden geçmek ve e, yaşamak e, ama gani gani hakkını vermek ve e, yalanları en azından e, bu zamanın... E, boğulmaması için gayret göstermek dışında hayatını e, yalanlara boğulmaması için bu ülkenin gayret veren isimlerden biriyle devam edeceğiz e, evvelsi hafta e, Tezer Özlü'den geçiş yaparken hatırlarsınız e, Leyla Erbil'e doğru gitmiş ve Tezer Özlü ile Leyla Erbil'in mektuplaşmalarından yola çıkarak e, bir e, küçük köprü e, kurmuştum e, bugün de hani birinci teki şahıstan gidiyor bu ızdırap e, benle baş başasınız ee, arkadaşım Levent e, memleketinde Artvin'de önümüzdeki haftadan itibaren onunla beraber e, zannederim dayanmak, e, ülkeye ve birlikte programı yapmak e, daha kolay olacaktır. Ee, küçük bir ile başlayalım adet e, yerini bulsun üzere. Leyla Erbil, 1931 İstanbul doğumlu. Kendisini 2013'te, 19 Temmuz'da kaybettik. Öncelikle. Üç e, kız çocuğuna sahip e, bir ailenin ortanca kısım e, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı e, bölümünde e, eğitimini e, gördükten sonra son yıl evlendiği için e, ara veriyor eğitimine e, ve bir dönem çalışma hayatından da geçiyor. Dolayısıyla e, ha İskandinav Hava Yollarından Ankara Devleti su işlerini sekreter çevirmenliğe kadar bir süreç bu. E, iki kız çocuğuna da sahip oluyor yine bu dönemde. Ee, yazarlığa hikayeyle başlarken zamanla e, Yeni Ufuklar, Yeditepe, Ataç, Papürüs, Yelken ve e, benzeri dönemin e, önemli edebiyat dergilerinde hikayeleriyle e, görünür oluyor. E, Leyla Erbil hani bir çırpıda anlatsak herhalde ben e, merame olan yazarlardan biridirim. E, özellikle... E, Toplumla, ona yaşatılan, e, dayatılan tüm tabularla, e, devletin tüm e, kısıtlayıcı e, ideolojik baskılarıyla e, birebir hesaplaşmış. Hele bu arada e, tabuların en büyüğü olan e, kadına yönelik, kadının cinselliğine yönelik baskıları da son noktasına kadar e, kendine mesele etmiş e, bir yazar var karşımızda. E, aynı zamanda e, son derece örgütçü bir yazar var, son derece mücadeleci ve e, siyasi bir yazar da var. 1973-1970 Türkiye Sanatçılar Birliği, 74 Türkiye Yazarlar Sendikası kurucularından Pen Yazarlar Derneği üyesi, 61'de Türkiye İşçi Partisi üyesi e, ve yine bu partide Sanat ve Kültür Bürosu'nda görev alan bir isim. 2000, 2002 yılında ise Pen Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülüne. Türkiye'den aday gösterilen ilk kadın yazar. Ee, buradaki gerekçede Türk dili ve edebiyata egemenliği aynı zamanda insana, hayata ve dünyaya karşı sorumlu, aydın tavrı olarak vurgulanıyor. Gerçekten de 82 yaşında vefat ettiği son ana kadar e, o sorumluluktan e, bu dünyada... E, Yapacaklarım var hissiyatından ve oradaki varoluşa duyduğu büyük hürmetten zerre taviz vermemiş bir isim. Hallaç Gecede Eski Sevgili adlı hepsi birbirinden çok kıymetli. Üç öykü kitabı var. Ayrıca tuhaf bir kadın, karanlığın günü, mektup aşkları, cüce, üç başlı ejderha, kalan, tuhaf bir erkek başlıklı e, romanları. Bunların hepsi e, birer kapı, hepsi ayrı ayrı saatlerce konuşulmaya e, değer e, eserler. Dolayısıyla her zaman Levent'le vurguladığımız üzere e, bu programdan e, muhteşem e, derli toplulukta e, inanılmaz tahlilli, analizli. E, tablolar çıkarmak hiçbir şair ya da yazar için mümkün değil. Bizim daha ziyade yapmaya çalıştığımız bir tadımlık e, giriskahla e, en önemli bizde kalanlarını da e, kimi yazar ve şairlerin vurgulayarak sizin kendi yolculuğunuza aslında bu şair ve yazarlarla ve başkalarıyla teşvik etmekten ibaret. Atilla Özkırımlı. Leyla Erbil'in öykücülük anlayışı için şöyle demiş. Alışılmış öykü tekniğinin dışına çıkarak yeni biçimler aradı. Söz dizimini kırarak kendine özgü bir anlatım dili oluşturduğu yapıtlarında önceleri varoluşçu bir anlayışla çağdaş insanın toplumla çatışmasını baş kaldırıya varan bunalımını işledi. Daha sonra biçim arayışlarını sürdürerek ele aldığı kişileri toplumcu bakış açısıyla irdelemeye çalışan, gerçekçiliği değişik boyutlarıyla yansıtmayı amaçlayan öyküler yazdı. 1950'lerin o varoluşçu anlayışından geçerek zamanla daha toplumsal boyuta doğru giden bu anlamda sevgi soysalla edebiyatları tabii çok çok farklı olmakla birlikte benzer bir istikamette ilerleyen bir yazar Leyla Erbil ve Leyla Erbil'in tabii her bir tercihi biçim ve içeriğin uyumu açısından aynı zamanda onun üslubunu da oluşturuyor. Ve bunların hepsi son derece üzerinde yazarın düşündüğü kendi dünyasını edebiyat dünyasını oluştururken incelikle kurduğu bir başka kainat. Yılmaz Varol'a verdiği düşler öykülerde 97 tarihli bir söyleşide bu özellikle çok irdelenen e, virgüllü ünlem, virgüllü soru, üç virgüllü soru gibi e, alışılmışın dışında e, işaretlemeler kullanması ve kendine has e, kurduğu, Türkçenin e, imkanlarını sonuna kadar zorladığı e, dil yapısıyla ilgili e, bir soruya karşı e, şu e, arka planı bizle paylaşıyor. İnsanlara bakış açım onların tümünün sakatlanmış, yaralanmış oldukları noktasında ısrarlı olunca Onları bilinen cümlelerle anlatmak ya da birinci tekille konuşturmak yeterli olmayabiliyor. Bunun için cümlenin yapısını, anlamını oynatan, başkalaştıran bir söylem klasik işaretleri de değiştirmeye zorluyor. Dil bilgisi kuralları düzgün bir fiil ve isim cümlesi kurmayı öngörür. Türkçe cümlenin belli bir sırası, bir yapısı vardır. ''Özne şurada, yüklem şurada olmalıdır.'' gibi. Türkçe'de devrik cümlelerde vardır. Başlangıcı Oğuz Kağan destanında, kabusnamede ve benzeri olan, Nurullah Hataç'la canlandırılan. Ben de başka da epey kullandık. Ancak devrik cümlelerin karşılayamadığı söylemler başka arayışlara bakmamı sağladı. E, buna da örnek olarak isteriye yakın birinin ya da öförük bir duruma, durumda olan birinin hangi gramer kurallarını e, geçerli olarak görebileceği sorusunu yönelterek bahsediyoruz bize sorar ve e, soru cümlelerinin kurallara uymadığı durumlarda anlatıcının ağzından çıksa bile e, o soluk solulanı kuruduğu e, sürece üç virgüllü sorularla e, soru işaretleriyle devam edebileceğini bir anlamda aslında sesle duyguyla e, yüklü olan ve e, Başka türlüsünü e, söylese yapsa sanki eksik kalacağını düşündüğü yerlerde kendi e, özgün e, bin nevi e, icatlarını, e, dile katkılarını sunmaktan çekinmeyen bu anlamda çok cesur e, bir yazarla karşı karşıyayız. O kadar ki yine Leyla Erbil'in dili hiçbir zaman eskimeceği tam tersine zaman ve mekandan çok bağımsız durduğu için e, her bir kuşakla yeniden e, buluşan ve onlara her seferinde yeni bir şeyler veren, e, bir yazar olarak bizim için önemini kuruyor ve şu vurgusu tabii insanların tümünün yaralı ve hasta olduklarına inanıyorum sanatımın kaynağı da bu her insanda gördüğüm delilikle ilgilidir dediğinde o deliliği vurgulamanın yolunu da kaçınılmaz olarak bu yeni dilde görüyor. Ee, Leyla Erbil'in edebiyat kişiliği tabi pek çok teze, pek çok araştırmayı ama aynı zamanda e, kendi yazar dostlarını, e, meslektaşlarını da üzerinde çok e, düşünmeye teşvik etmiş e, dolulukta, verimde. Leyla Erbil'in gayri resmi portresi başlıklı e, uzun e, araştırmasında Elif Tanrıyar'da e, pek çok yönden e, yazarın, her biri dediğim gibi ayrı bir durak olarak kabul edilebilecek edebiyat dünyasındaki kitaplarını tek tek irdeler. Ve orada bir vapurun hareketinden yola çıkarak yani aslında Gecede adlı kitabında ki vapur öyküsünde baştan sona vapuru kişileştirerek, vapura söz hakkı vererek ilerlediği öyküyle de ilgili... Yazarın kendi hayat hikayesiyle buluşan bir anekdodu paylaşır ve şöyle der. Kendi yaşam hikayenizi vapurunuza bağlayacak detayları ise sizinle ilgili bir doktora tezi de yazmış olan Elmas Şahin'den öğrenecektim. Babası Hasan Tahsin Bey ile dört amcası da kaptan ve makinist olan Leyla Erbil, eserlerinde geçen çoğu baba karakterlerine babasının göbek adı olan Hasan adını verir. Babanın yaşamındaki etkisi az değildir. Öyle ki 1959 yılında baba kız denizlere açılıp Amerika'ya kadar uzanacaktır. Babanın baş makinist olarak yönettiği bir şilepli. Ee, tabii ki hayat bu olunca, kökenler bu olunca Leyla Erbil'in anlatacağı, İstanbul e, alabildiğine farklı olacaktır. E, beslendiği kaynaklardan dolayı kendine e, mesele ettiği dünya inanılmaz bir sınırsızlık taşıyacaktır. E, ve bu da tabii e, sistemle sık sık edebiyat e, kanunu da dahil olmak üzere çatışmasına neden olacaktır. E, Leyla Erbil'in e, edebiyatında e, pek çok e, ismin özellikle etkisini görürüz. E, bunları e, paylaşmaktan... Hiç çekinmez. Bunlardan biri de Said Faik'tir ee, ve Yılmaz Varol'la e, yaptığı Zihin Kuşları adlı denemeden oluşan kitabın son bölümündeki röportajda kendisi de bunu anlatır ee, bir tanışma hikayesi olarak. Ben onunla tanıştığımda 53 sonu 54 başı olmalı hayranlığım doruktaydı. Utana sıkıla kendi şiir ve hikayelerimi okudum. Şiirlerimi eleştirdi, hikayelerimi övdü. Alıngan, sinirli, dürüst, utangaç, alabildiğince alçak gönüllü bir adam. Yüreklendirdi beni. Ben de kararımı düz yazıdan yana koydum. Oysa aynı yıllarda Ahmet Arif şair olduğumda ısrar ediyordu. Ahmet Arif'le e, mektuplaşmalarının da e, ölümünden sonra e, bizle buluştuğu Leyla Erbil aslında e, kararını düz yazıdan yana koyarken özellikle son romanlarından kalan bir e, şiir metini ortaya koyarak Ahmet Arif'in de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Onun e, metnindeki dil bütün bu... E, Deneyselliği içinde aynı zamanda e, şiire yakın duruşundan da hiç taviz vermeyen çok e, akıcı, e, apayrı bir hazinedir. Ve tabii Said Fai'nin dışında e, hayatı dair yakaladığı e, noktalar da çok kıymetlidir bu noktada e, Leyla Erbildi. Mesela mahallemizde çocukluğumda hep rastladığım bir delik kadının bağıra çağıra tekrarladığı sözler, bir mecişinin elime geçen defteri, Küçükken karşılaştım ve dayanmakta zorluk çektiğim, korktuğum, buyrukçu, yasakçı insanlar ee, ki sonradan ekler buna bunlar daha sonra örneğin yürüyüşlerde Sivas'ta ve mecliste seyrettiğim kana susamış adamlardı. Ee, bunları da sayar ve bu şekilde hayatın aslında kendisi üretirken e, ne kadar etkin olduğunu edebiyat ve hayatı iki ayrı kompartıman değil birbirinin içine geçmiş e, adeta bir... E, kazan e, deseni gibi gördüğünü bize gösterir. Neyse ki der, dünyamı ısıtan şairler, şairler, şairler. Belki en önemli kaynaklarım erken karşılaştığım komünist insanlar... ...arkadaşlarım ve iki imza, Marx ve Freud. Ve sonra da tabii Kamyu Hikmet gibi isimleri de e, ekler... ...etkilendiği tüm bu isimlerin arasına. E, Selahattin Hilaf... Bir başka ünlü felsefeci, denemeci özellikle zihin kuşlarında etkilendiği bir diğer noktayı Leyla Erbil'den vurgular. Ve şöyle der, Leyla Erbil romanlarında ve öykülerinde olduğu gibi zihin kuşlarında da bizde kadının durumu cinsellik ve aşk üzerinde sürekli olarak duruyor. Sadece biyolojik gereksinime dayanan kaba cinsellik ve özlenen aşkın yokluğu yazarımızın başlıca temalarından biri. Bu konuya değinmelerinden birinde Hegel'in aşka ilişkin açıklaması yer alıyor. Gerçekten de aşkın karşımızdakinin bedenini istemek olmadığını, karşımızdakinin isteğini istemek olduğunu söylüyordu. Burada bedenini istemek yerine isteğini istemekteki e, o kocaman fark, tabii Leyla Erbil'in bize aynı zamanda aşkı, aşkla birlikte de aslında bütün bir hayat mücadelesini, bir dünya görüşünü, e, hayatın hakkını verirken, bir noktada e, dayanışmayla birlikte çıkacak olan o gücü e, siyasi mücadelenin kendisini bile e, anlatan koskocaman e, bir dünya. E, dolayısıyla aslında bir miktar e, bu bütün e, deli, delirmeleri de e, o bu anlamdaki karşıda istediğini istemekteki e, yoksunlukla açıklayan ve e, çareyi de Birbiriyle bütünleşmekte kendi hakikatini e, kabullenerek e, kendine dürüst ve dünyaya açık olmakta gör gören... E bir e, koca cesur e, kadın ve tabi e, devletle derdi olan isimlerden biri. O nedenle de zaten e, maalesef e, tarih çok fazla değişmediği için e, her döneme e, sonsuz e, siyaseten de ihtiyaç olan e, bir isim. Nitekim e, Franz Kafka'nın kendi kitaplarında fazlaca bir etkisinin olmadığı e, söylendiğinde... ...çünkü e, Ferit Edgü ve Demir de Kafka çok daha etkin olarak e, rol alabiliyor... Ee, şöyle bir yorumda bulunuyor ''Kafkan'ın baba figürü bende devlet olarak yerini almış olabilir. Kafkan'ın babası oğlunu yaralamıştır. Bizim de ömür boyu karşımıza dikilen, şiddete şehvetle düşkün, sömüren, ürpertici olmaktan yılmayan, barış ve sevecenlikten nasibini almamış tanrı devlettir. Size işkence etmesine gerek bile yok. Kendini seyrettirerek verdiği gözdağı yeterlidir.'' Milyonlarca insanımız bu mücadele ederek yaşamış ve ölmüşlerdir. Ama bir adım ilerleme olmuş mudur? Kafka'nın babası hepimizin babasıdır. Sakatlayan, hadım eden, alt etmek korkusuyla delirce, delice geberten baba. Ee, ben bu noktada Leyla Erbil'in söylediklerini tabii tam da şu günler için, 2015 için bile e, olduğu gibi adeta görmüşte söylemiş e, hissiyle doluyum. Bu da tabii hem onun öngörüsü hem de bizim devletin geleneksel zulmünün devamıyla doğrudan ilgili olsa gerek. Ayrıntılarını önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğimizi ve umarım artık Levent'le beraber devam edeceğimizi fena halde umdum. Kalanla ilgili. Bir bölümle aslında e, noktalamak isterim programı. Leyla Erbil kendi hayatında devrim hayalinden vazgeçmediği gibi kalanın baş sesi olarak e, karşımıza çıkardığı lahzende de e, bundan hiç vazgeçmez. Ve onunla ilgili e, yazıda şöyle seslenmişim ben. Leyla Erbil devrim hayalinden hiç vazgeçmedi. Kalanın baş sesi Lahsen, onca aldatmışlıktan sonra çocukluğunda bütün sınıftan kalem arınıp da bulamadığı zaman elindeki kalemi çat diye ortasından bölüp ona uzatan Roza'yı çıkardı karşımıza. Yaşanmamış hayat ihtimallerini temsil eden ezeli sevgilisi Yat ve çocukluk arkadaşı Roza ile devrim düşünü kutsadı Lahsen. Eskilerden kalma çember dansı Farandola'ya durdular. Sonra Roza'ya hadi Zeyta Farandola öğretelim unutmadın değil mi desem? Hiç unutur muyum dese o da. Böylece sonuna kadar üçümüz bir arada onun gelmesini beklesek. Kimin dese Roza? Devrimin desem. Devrim mi diye şaşsa. Hala mı dese? Evet hala desem. Öyleyse bir şeyler yapmaya başlamalıyız dese Roza. Olur yaparız değil mi Zeyhat desem? Elbette yaparız. Ölmedik ya dese. Bu ölmedik ya deseden e, hep beraber devam edeceğiz. Başka bir yolu olmadığı üzere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.